Kişisel verileri hangi amaçla işlediğimiz, kimlerle paylaştığımız, e, kimlere ne kadar süre sakladığımız ve bu süre sonunda e, kimlere aktardığımız, hukuki sebepleri ve aldığımız teknik idari tedbirleri tanımlayan kanunun öngördüğü, e, zorunu tuttuğu kişisel veri envanterinden bahsedeceğim şimdi. Envanter, 30 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan veri sorumluları sicili hakkındaki yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının H bendinde tanımlanmış. Daha sonra da 28 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan veri sorumluları sicili hakkındaki yönetmelikte de değişiklikle e, tanımlama devam etmiştir. Evet. Önümüzdeki e, slaytlarda konuşacağız. Verbis, veri sorumlusu, e, kayıt sistemi. Buraya kayıt yaparken kişisel veri envanterinde hazırladığımız bilgiler çok önem kazanıyor olacak. Çünkü hazırladığımız verileri verbise işliyor olacağız. Bahsettiğimiz h bendindeki e, madde, Kişisel veri işleme envanterinin veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirme olduk, gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi gruplarıyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımını ve tüm verilerin korunmasıyla ilgili alınan teknik ve idari tedbirleri ifade ediyor. Yönetmeliğin H-Bend'inde böyle ifade edilmiş. Veri envanterini hazırlarken hangi aşamalardan geçmeliyiz, hangi adımları izlemeliyiz? Biraz sonra ben size bir kişisel veri envanterini paylaşıyor olacağım. kvkk.gov.tr sitesinde yayınlanmış kişisel verilerin korunması kurumunun yayınladığı rehber dokümanlar içerisinde kişisel verilerin korunması envanterinin kişisel veri envanterinin nasıl hazırlanması gerektiği hatta örnek Excel tablo ile birlikte belirtilmiş. O örnek Excel tabloyu baz alarak ee, nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili de bilgi veriyor olacak. Adımları e, konuşalım. Süreç veya faaliyet bazında kişisel verilerin tespitini yapmamız lazım. Öncelikle aslında bizim süreçlerimizi ve faaliyetlerimizi tanımlıyor olmamız lazım. Departmanlarımızı tanımlıyor olmamız lazım. Ee, burada ön plana çıkacak insan kaynakları, muhasebe, IT departmanları, yönetim departmanı biraz daha kişisel verilerin fazlaca işlendiği alanlar. İşte kalite İSG departmanlarında da veriler işlenebilir. Üretim departmanında nispeten daha az kişisel verilerin işlendiğini görmekteyiz. Ama her halükarda tüm süreç ve tüm departmanlarımız tanımlamalı ve bu departmanlarda işlenen Kişisel verileri tespit etmek zorundayız. Bunu tespit ederken süreç departman sorumlularının e, hali hazırda bulunuyor olması ve bu e, işlenen verileri onların tespit ediyor olması en doğru yaklaşımdır. Çünkü işleri süreçleri dahilinde hangi verileri alıp nasıl işlediklerini en iyi süreç sorumluları biliyor olacaktır. Eksik bilgi olmaması verbi ise kayıtta hata ve yanlışlık olmaması açısından süreç sorumlularının bu işi yaparken birlikte çalışıyor olmaları önem kazanacaktır. Tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin belirlenmesi, özel nitelikli verimi, işte kimlik bilgisi mi, adres bilgisi mi, iletişim bilgisi mi gibi veri kategorilerini tanımlamak gerekiyor. İşlenen kişisel verinin de Hukuki sebebini SGK'ye aktarmak için kanunun belli hangi kanunun hangi maddelerine uygun olarak aktarıldığı gibi e, hukuki dayanaklarını, kişisel veri işleme amaçlarının tespitini yani ben aldığım bu kişisel veriyi iş başvuru sürecini de, iş başvuruyu değerlendirmek için mi alıyorum? Çalışanımın bilgilerini askeri geçim indirimine bildirmek için mi bulunuyorum? Veya müşterime fatura kesme amaçlı mı bulunduruyorum? Veya müşterinin memnuniyetini ölçme amaçlı bir takım e, anketler yapmak için mi bulunduruyorum? Kişisel veri grubunun belirlenmesi verisini aldığım kişisel verinin ilgili kişisi Müşterim mi, çalışanım mı, tedarikçim mi, ilgili taraf mı, ortaklarım mı, ilgili şirketlerin, e, bağlı şirketlerin çalışanları mı, hangisine aitse onu belirlemek durumundayım. İşlenen kişisel verilerin saklama sürelerinin belirlenmesi, kanuna dayanarak elde ettiğimiz kişisel veriler, mesela SGK, mesela İSG kanunu. Gibi, iş kanunu gibi e, kanunun bize zorunlu tuttuğu ve saklama süresini kendisi belirlediği süreleri e, biz karar verici olamıyoruz. Onun altındaki sürelere karar verici olamıyoruz daha doğrusu. SGK diyorsa ki 10 yıl saklayacaksın, biz 8 yıl saklayacağız, 9 yıl saklayacağız, ilgili kişi silinmesini istedi bu veriyi sileceğiz diyemiyoruz. Ama bunun ötesinde 15 yıl saklamak istiyorsak, bunun bu süreyi de belirlemek zorundayız ve kanuna atıfta bulunulmayan saklama sürelerini de biz belirlemek zorundayız. Mesela iş başvurusu formu aldık, çalışan adayı olarak değerlendirdik, bu CV'yi biz ne kadar süreliğine kayıtlarımızda tutacağız? Biz bununla ilgili minimum süreleri e, tavsiye eder ve öngörürüz. Çünkü e, bir pirinç ambarı gibi minik minik biriken bir sürü kişisel veri bir süre sonra içinden çıkılamaz hale, bulunamaz, e, günü geldiğinde imha edilemez hale gelebilecektir. O yüzden mümkün olan en kısa saklama sürelerini tavsiye ediyoruz. İşlenen kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupların belirlenmesi yurt dışına aktarılıyorsa bu yurt dışına aktarılan kişilerin, kurumların kimler olduğu bunları belirlememiz ve veri envanterine işlememiz gerekmekte. Bir de bu kişisel verileri işlerken hangi teknik ve idari tedbirleri alıyoruz? Bu teknik ve idari tedbirler hem kişisel veri envanteri rehberinde hem de KBKK.gov.tr'de gene rehberler dökümanında teknik ve idari tedbirler rehberinde tanımlanmış. Oradaki seçenekleri dikkate alarak kurumumuz içerisinde yaptıklarımızı tabii ki yapmadıklarımızı değil yaptıklarımızı baz alarak kişisel veri envanterine işliyoruz. Kişisel veri envanterine doğru bilgiyi işlemek çok önemli çünkü veri kayıt sistemi, veri sistemi, verbise kayıt ettiğimiz bu bilgilerde sorumlu olacaktır veri sorumlusu. Bunun yanlış beyan edilmesi ayrı cezaya yükümlülükler getirecektir e, iş kurum ve kuruluşları. O yüzden kişisel veri envanterinin doğru e, ölçüle hazırlanması çok önemlidir.